İyi günler değerli izleyenler. İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Yaşamın değişik boyutlarında bir sohbet oluşturuyoruz. Sohbetimi ben Polat Doğru'yla oluşturuyorum hepiniz için ağ Merhaba Merhaba hocam bugün hangi boyutu ele alacağız hocam bugün geçtiğimiz aylarda yazdığınız bir yazı ile ilgili konuşmak istiyorum ben Yani ondan çıkışla zaten konunun ne olduğu belli olur Siz bir arkadaşınızla yaşadığınız bir manavdan alışveriş hikayesini anlatmışsınız Evet e, hatırlıyorsunuz o yazı üstüne konuşmak istiyorum önce bir hikayeyi bize bir anlatın da Evet e, ondan sonra üstüne konuşalım bu arkadaşımı ben yurt dışından tanımıştım. Aha. Beraber doktora yaptık aynı üniversitede. Bir Türk değil mi hocam? Bir Türk Aha. ve kendisi de öğretim üyesi. Ve şimdi de aynı mahallede oturuyoruz entrasan. Evet. İstanbul'da çok güzel aynı sokakta. Elinde fileyle gördüm. Merhaba dedim nasılsın şu bu falan özledik. İşte manavdan elma almış. Hı -hı. Ya merak ettim. Kaça aldığını sordum falan. Ki ben de süpermarketten çıkmıştım. Şimdi fiyatları biraz uyduruyorum söyleyeyim. Benim süpermarkette 3 liraya gördüm elmayı, manavdan 5 liraya aldı. Evet. dedim hay Allah ya. De ha, Ahmetciğim dedim ya bu <gülüyor> süpermarkette 3 lira. Biliyorum dedi. Durdum şöyle bir. Hakikaten biliyor musun dedim? Evet dedi. Dedim, manavdan 5 liraya aldı. Ben dedi, manavdan alışveriş yaparım dedi. <gülüyor> Durdum. Ya dedim, sen süpermarket'ten marketten bunun... ...3 e, lira olduğunu bile bile. Neden manavdan 5 liraya? Manavın dedi, benim mahallede kalması çok önemli. Ben manavın orada olmasını istiyorum. E, ama dedim, yani... E, o dedim vesmeli ki Taha pahalıya hiç, satıyor Taha pahalıya var. satıyor falan <gülüyor> Ya Doğan'cığım dedi yani onun gücü dedi, Büyük miktarlarda alıp Büyük depolar yapmaya yetmez dedi O dedi böyle günlük iki günlük Falan alıp yapma durumunda Gayet tabi dedi süpermarketle Şey edemez hmm. e, Rekabet edemez rekabet Peki dedim neden Sen dedi yine süpermarketten dedi Herkes kendisi için doğru olanı yapar dedi sen dedi, paranı kaybetmeye kaybetmemeye önem, kaybetmeme önem veriyorsun. Ben manavımı, mahallemi kaybetmemeye önem veriyorum dedi. Ve bunun üzerinde düşüne kaldım. Ve hakikaten düşündüğüm zaman gördüm. Sıkıştığım zaman anahtarımı bırakabiliyorum. Aha. Param olmadığı zaman hocam, sonra verirsin diyor. <gülüyor> Başka Tabii. bir zaman verirsin diyor. <gülüyor> Ve bir ilişkimiz var. Sırasında dertlendiğim zaman konuşabileceğim bir insan. Tabii. Ve onu yazmıştım o yazımda benim internet sitesinde. Hocam şimdi burada tabii e, arkadaşınız bir bütünü ayakta tutmaktan bahsediyor. Yani bu bütün nasıl ayakta tutulabilir, bu yaşantı nasıl sağlanabilir diye ve mahalle kültürü, bu esnaf kültürü belki bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Ben yılbaşı günü bir olay yaşadım. Ha. Onu sizinle paylaşmak isterim. Hakikaten e, benim yaşantım sizin arkadaşınızın söylediğine çok benzer şekilde gelişiyor. Ee, yılbaşı günü telefon geldi yani saatte böyle 2-3 falan gibi kalkacağız bir yere gideceğiz hakikaten çok sıkışık bir andayız. İşte ben bilmem ne kargodan bilmem kim kapınızdayım zilinize basıyorum kapıyı açan yok diyor yani biz evdeyiz ama yok dedi. Allah Allah dedim hangi adrese gittiniz anladık ki adam bizim eski eve gitmiş. Evet. Bir şekilde birisi bize bir şey göndermiş o da eski eve gitmiş. Ya yani. dedim işte bizim şimdi yeni adresimiz burası ee, buraya getirebilir misiniz? O abi dedi o bizim bölge değil dedi onu dedi getirmeye kalkarsak dedi ancak dedi yılbaşından sonra dedi pazartesi günü alırsın o gün cumartesi. Hı hı. Ya kim gönderdi işte besbelli bizim ahbaplardan biri adını da söyledi. Yılbaşı için gönderilmiş. Şimdi doğru olanı benim onu o an almam ve bir telefon etmem. Teşekkür etmem. Alamazsam paketi edemeyeceğim o teşekkürü. Evet. Telefon edip de ya gönderdiniz işte kargo bilmem eski adres falan desem bu sefer onların canı sıkılacak. Biz niye farkında değiliz yeni adresin diye. Ya ne yapacağız ne edeceğiz falan derken diğer komşuları deneyelim dedik. Şans işte benim apartmanda tanıdığım komşuların hiçbiri de kapıyı açmadı. Kapıcıya bırak... Görevli evde değil. Apartman yöneticisine bırak şu numara o evde değil. E, e, besbelli ki bizim dairedekiler de evde değil. E ne yapacağız o zaman? Ya uf, falan filan derken adam durdu. Abi dedi köşede perdeci Erol var dedi. Tanıyor musun sen onu dedi. Tanıyorum dedim. <gülüyor> tamam o zaman dedi. Ben dedi perdeci Erol'a bırakıyorum dedi. Şey koli <gülüyor> Peki o zaman dedim. Gitti hocam. Beş dakika sonra telefon. Abi dedi Erol yoktu ama dedi Erol'un kardeşine bıraktım. Kolin dedi onlar da. Evet. Ben de evden çıktım, arabaya gittim. Perdeci Erol'un dükkanına geldim. Ya dedim, işte bizim koli varmış. Tabii burada abicim dedi, buyur Verdi bir güzel. Aldık döndü. Şimdi evet. o mahalle kültürünün yaşamasının nedeni buradan belli oluyor. Evet. Bizim perdeci belki biraz daha pahalıya satıyor. Belki bilmem ne yapıyor falan filan. Ama e, netice itibariyle o adam orada olduğu için, biz ismen tanıştığımız için, onlar beni tanıdığı için biz bunu bırakabildik orada. Evet. Ve ne kadar doğal geliyor. Bize, Çok doğal hocam ya. Ben söylerken de hiç rahatsız olmadığımı hissettim. Asıl mesele evet. de orada. Yani o kolye orada bir şey olur mu? O olur mu? Bu olur mu? Falan de hiç aklımın ucundan gelmedi. Evet. Dağıtım işini yapan adamın ilk aklına gelen çözüm de bu oldu. Evet. Doğru. Şimdi bu arkadaşım ee, Ahmet Amerika'da beraberken dedi bizim kültürün zenginliğinin farkına vardın mı dedi. Nasıl dedim. Bak dedi Doğancığım dedi. Bizim kasabamızda, şehrimizde bir çocuk büyürken teyzesi var, Aha. halası var, amcası var, Aha. dayısı var, dedesi var, ninesi var. Bir çocuğun gözüyle baktığın zaman dedi, bunlar müthiş zenginlik. Aha. Bunları sen hiçbir zaman piyasadan alıp eve getiremezsin. Doğrudur. Bunlar olmak durumunda. Ve dedi şimdi aileler küçüle küçüle bu çekirdek aile haline geliyor. Düşündüm hakikaten müthiş bir zenginlik Doğru. ya çocuğu. Yani çocuklara sorduğum zaman ile ilgili mutlaka bir dede çıkar, bir büyük anne çıkar. Verilen hediyelerin en güzeli bir dededen büyük anneden gelmiştir. Doğru. Gece uyurken yattığı o ayakkabı bilmem ne büyük anneden gelmiştir şu veya bu şekilde. Ve farkına vardım hakikaten ve ne kadar farkında değiliz. Bu doğal zenginliği ne kadar farkında değiliz ve... Şimdiki ekonomik gelişim ve bütün yaşam tarzı e, hep aileyi bölmeye, parçalamaya ve çekirdek aileye doğru gitmeyle ilgili. Onun için konumuz... <gülüyor> Konumuza ait olma, birey olma konusu hocam. Bu birey olma meselesi önemli ama sizin de bir söylediğiniz, bir söylediğinizi tutmuyor diyeceğim şimdi. Bunu da televizyonda söylemek doğru mu bilmiyorum ama bir yandan diyorsunuz ki hocam yani... Bireyselleşelim, kişisel gelişim önemlidir, insanlar kendileri olsunlar falan. Bir diğer taraftan da diyorsunuz ki hala önemlidir, teyze önemlidir, amca önemlidir, el alem önemlidir. E hangisini şey yapacağız hocam, hangisini önemseceğiz? Yani el alem önemli mi değil mi? Polat. <gülüyor> <gülüyor> Seni bir daha televizyona çıkarırsam eğer... <gülüyor> Şimdi gerçekten benimle e, konuştuklarında hocam siz kişisel gelişimin Türkiye'de yani, doğayelisiniz. İlk sizin kitaplarınız falan diyorlar. Evet. ve Bu çerçeve içerisinde baktığımızda şimdiye kadar konuştuğumuz hakikaten ayık yani, olmanın ne kadar önemli e, yaşamın ne kadar önemli bir parçası oluşturduğunu ve bunu kaybetmemiz gerektiğiyle ilgiliydi. Çok doğru. E, şimdi izin verirsen ben e, bir buçuk yaşlarında bir ...çocuğu göz önüne al... Tamam. ...şimdi yürümeye başlamış yeni... ...tabii... E, ...anne, baba... ...elinden tutmaya çalışıyor... ...ne yapar, senin de biliyorsun... ...Poyraz'dan geçtin... <gülüyor> ...tutturmaz... ...tutma, Tutma diyor... Tutturmaz. ...bak ısrar edersen <gülüyor> elli mi ısırmaya kalkabilir yani... <gülüyor> ve, ...ve ağlar... <gülüyor> Ağla. ...bıraktın... ...şimdi bıraktığın zaman o müthiş ...coşkuyla özgürlük düğüsü içerisinde... ...pat pat pat, pat gider... Bir de döner bakar. Nasılım? Ooo. <gülüyor> <gülüyor> Evrende ilk defa birisi yürüyor. O da benim. Aynen böyle bir oldu. duygu içerisinde. Aynen öyle. Şimdi bu çocuk böyle giderken sen bir perdenin arkasına saklanıversen. O dönüp baktığı zaman annesini babasını göremese ne yapar? Aram arar. Bulamazsa da ağlar. Çocuğun dediği çok Açık seçik şu, elimi tutma hı hı. ama orada dur bana bak diyor yani hem özgürlük istiyor doğru hem de ait olmak istiyor şimdi benim söylemek istediğim bu biz insanlar hem ait olmak istiyoruz onun değerini bilelim doğru. kaybetmeyelim ama aynı zamanda da yürürken elimiz tutmayın bu yürüyüş bana ait olsun. Coşkulu coşkulu kendi ritmimle yürüyeyim. Merdivene çıkarken de ben çıkayım ya, bırak ben çıkayım. Bunun <gülüyor> dengesi üzerinde ısrarla duruyorum. Söylediğim bu oluyor. Yani topluma bakıldığı zaman gerçi şey söylemek mümkün o zaman. Bizde bu denge kaymış durumda hocam. Yani biz biz bu ben denge... bunun farkında değildim Polat. Ciddi mi Değildim, efendim? emin ol. Hakikaten değildim. İçimde bir sıkıntı duyardım. Ama yanlışlık bende diye düşünürdüm. Ulan bende bir bozukluk var diye düşünürdüm böyle. Yani ne zaman ki başka dengesiz bir ortama gittim. Evet. Amerika çok dengesiz. <gülüyor> Bugün Şimdi, ilginç bir gün olmaya başladı hocam. Şu Orada anlamda, var hocam? Şu anlamda. Şimdi... 50-50 olsa toplam 100 olacak değil tamam. mi şeyin e, ait olma birey yani olma. bizim bireyselliğimizi yaşamamız evet. özgürce bir hayat sürdürmemiz el alem ne der demeden gönlümüzden geçtiği gibi sürdürmemiz kısmı bir kefede. Evet. Öbür tarafa da işte etrafı da önemseyerek onların varlığını da ciddiye alarak yaşamayı ilişkilerden gibi. İlişkilerden sorumluluk alarak yaşamayı söylüyoruz. Evet. Bu 50 olsa 100. Yani tamam. Haklı bu 50. -50. Evet. Şimdi e, Amerika'da şimdi dönüp baktığımda o zaman gittiğim Aha. zaman farkına varmaya başladım. Birey olma 70-75-80 civarında Aha. kefe böyle basmış Anladım. vaziyette. Anladım. Ait olma bizde 20-25'lerde en fazla 30'larda. Bu kendisini nasıl gösteriyor mesela? Ee, adam birden böyle kalkıyor yarın görüşürüz diyor. Çekip gidiyor. Ulan misafir. <gülüyor> Düşünüyor ulan bu ne kadar ayıp bir şey. <gülüyor> Ben kendimi düşünüyorum mesela, içimden gitmek geliyor bir 10 dakika böyle bir çay kaynatırmış gibi içimde böyle bir demliyorum o gitme arzusunu. En nihayet dağılmaz hale geliyor. Biz diyorum kalksak olur mu canım diyor. Daha Tabii. yeni başladık sohbete. Ya diyorum yarın diyor iş var. E bu gece uyumazsın diyor. Diyebilir hocam. Şimdi bir hakkı görüyor adam. E Bu gece uyuma Tabii. diyor ya sohbet Tabii. işte burada diyor. Tabii. Şimdi böyle bir toplumdan gitmişim birden bir adam yarın görüşürüz deyip kalkıp gidince şu dışarı... Böyle tomar, şey, şamar gibi geliyor bana böyle tokat hadisesi. Ve e, şimdi başka bir şekilde ilişkilerde böyle baktığın zaman hakikaten. E, işte ben demiştim, e, arkadaşa gittim dedim ki bana bir kaset çalar alalım Heh. dedim beraber. Ben anlamam dedi. <gülüyor> Buna sen anlar mısın anlar diyorsun Yani... <gülüyor> Yalnız gitmek istemiyorum. Arkadaşımla beraber gitmek. Aklı almadı çocuğun ya. Üniversitede böyle bir şeyi. Ee, ve yani bunun gibi daha birçok şeyler. Mesela <gülüyor> e, bir kızla konuşuyorsun. Bakıyorsun buna date diyorlar. E, onunla date etmiş, bununla date etmiş, şununla date etmiş, bununla date etmiş, şununla date etmiş, bununla date etmiş. şimdi seninle date ediyor. Ulan e, bir sürü insanlar bir tanesisin falan. Ben Kalıyorum şeklinde. Şimdi bunları gördüm, gördüm, gördüm yavaş yavaş. içimdeki tepkilerden anladım ki benim toplumda bu farklı. Fakat şunu da görüyorum ben. Yani işte baba içeriye girecek iki buçuk yaşındaki çocuğun odasının kapısını çalıyor. Hı hı. Girebilir miyim diyeceğini istiyor. Hadi böyle bir durum. E ama aynı çocukta haber bile vermeden evleniyor hocam. Evet bir de o var. Yani şimdi ben tamam bir takım şeyleri anlıyorum ama bir kısım alanlarıyla ilgili de hakikaten ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Ya bu kadar da sahipsiz, bu kadar bağlantısız, bu kadar He. hiç ilişkisiz de olur mu? Polat önceleri ben böyle dedim ulan helal olsun işte böyle yaşanması He. lazım. Özgürlük dediğim bunu hayatını yaşarsın. Evet. Fakat çok sinsi bir yalnızlık var. Çok sinsi bir yalnızlık var. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Komşunun kim olduğunu bilmiyorsun. alışveriş ettiği yerler hiçbir insan seni tanımıyor, senin de onu tanımanla ilgili bir beklenti yok. Ve şey sınıf arkadaşlarınla falan ilgili böyle şu bu son derece de bu transitional dedikleri geçici ilişkiler, geçici Aynen. arkadaşlıklar ve sinsi bir yalnızlık çökmeye başlıyor. Her şey dışarıda güzel özellikle bu gülümsemeler bakıyorsun, olan diyorsun 50 yıllık arkadaşınmış gibi evet. gözlerin içi gülümsüyor falan fakat yapayalnız hissediyorsun o gülümsemelerin arkasında şimdi bu yalnızlığın farkına varınca <gülüyor> bizim asık suratlı insanımızı <gülüyor> özlemeye başladı, böyle bakıyor adam sana ama desen ki eğer ya şöyle şöyle bir durum var Bakalım abi çaresine falan diyebilir Baka. yani. Bakar. Şimdi bu bir dengesizden başka bir dengesize kısa bir ara verelim Polatci. Ondan sonra da öbür dengesizden bahsedebiliriz Bahsedelim ve hocam. esasında bizim aradığımız tam denge bu yani. dengesini bulmak. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Efendim. <Gülüyor> Ait olma, birey olma da denge arıyoruz ve bugünkü sohbetimiz bununla ilgili. Polatçı. Şimdi hocam bu e, az önce Amerika'dan bahsediyordunuz ve gördüğünüz örneklerden bahsettiniz. Oradaki örneklerde biz anlıyoruz ki birey olma yönüne doğru yani kişinin tek başınaymış gibi yaşaması yönüne ciddi bir kayma var. Bizde de e, tam tersi bir durum var biz ilişkilerimizi daha ön plana alıyoruz ben bazen şey duygusunu yaşıyorum ya yani birey olmayı beceremeyen birey olma noktasında sorumluluk alamayan insan bu sefer bahaneler üretmeye başlıyormuş gibi yani işte onu öyle yapmazsak sevmezler onu öyle yaparsak alınırlar bu bilmem ne olursa şöyle olur falan diye sürekli kendisini özgürleştirecek her türlü ortamdan uzak duruyormuş gibi geliyor. Evet evet. Ve atıyorum mesela bu, bunu en yoğun gördüğüm yerlerden bir tanesi yeni evli çiftler mesela. Şimdi oraya kadar her şey iyi kötü idare ediliyor. Sen tek başına bir karar veriyorsun. Diyorsun ki ben bu ailenin çocuğu olarak bu ailenin gerçeklerini yaşıyorum. Orada da bir ailenin bir kızı olarak birisi bir takım gerçekleri yaşıyor. O gerçekler kendi içlerinde yani hiçbir problem yok. İkisi bir araya geldiğinde ya bu sefer kimin gerçeğini yaşayacağız problemi çıkmaya başlıyor. Ve burada birisi bir diğerini... Kendine bağlamaya çalışıyor. Yani bak bundan sonra benim dediğim olacak tamam mı demeye getiriyor. ben Benim dediğim olacak demek şu. Bundan sonra benim ailemin gerçeklerine göre bu aile yaşayacak demek oluyor. Ve orada da bir dünya problem çıkıyor. Bence. Hem de nasıl? Yani Hem bakıyorum nasıl? en ciddi yaşandığı yerlerden biri bu. Hem de nasıl? Ve bunun böyle olduğunun farkında değiliz. Tabii. Ee, yani bir seçeneğimiz olduğunun farkında değiliz. Ben... İşte toplam 25 yıl falan kaldıktan sonra geldiğimde birdenbire şunun farkına vardım. Yani hakikaten enteresan bir simetrik durum var. Hani demiştim ya Amerikan kültüründe %70-%80 arasında birey olma baskı. Burada da ait olma baskı. <gülüyor> Eskişehir'de bir konferans verdim. Beni evet. davet eden yayıncım. Sponsorum oldu ve konuştuğumuz konu aynen buydu. Tamam. Anlatıyordum böyle ve sağlıklı yaşamın ikisinin dengesinde bulunduğunu evet. ara verdik çıktık dışarıya şimdi yayıncım kendisi tam ailesine tanıtıyor. Doğan abi dedi bu dedi büyük ablam dedi bu dedi kızımız dedi büyük ablamın büyük kızı dedi bu dedi ortancası bu da küçüğü dedi hiçbirisinin ismi yok ne <gülüyor> ablasının ismi var kızların ismi var da. Yani? Birey olma, ait olma ile ilgili bir konuşma yapıyorum ben. Tamam <gülüyor> mı? O kadar alışık vaziyette ki ee, ablasına döndüm. Hanımefendi dedim. Keşke bir isminiz olsaydı ama dedim. Büyük Siz, ablasınız. Siz büyük ablasınız. Sen de dedim tatlım. Büyük ablanın büyük kızısın dedim. Böyle. <gülüyor> Şimdi bizim ha dedi böyle. Öyle derler ya hocam. Bu da bizim üç numara diyor mesela evet. adam. Hani. Evet. öyle diyor 3 numara diyor ben 11 numaraydım <gülüyor> ve biliyorsun ortaokuldan mezun olurken benim ailede kimse yoktu <gülüyor> e 11, 11 numara. O 10 tane de hevesini almıştır gidecek olanlar yani. Şimdi burada da bir dengesizlik var yani onun için diyorum ki ikisini böyle bir blender'a koyup böyle bir diye karıştırıp her iki tarafta rahat etsin bu çok önemli bir konu. Hayatının her yönünü etkiliyor. Şimdi sen biraz önce evlilikten bahsettin. Evet. Yani düşün ki henüz daha bir birey olamamış ve ondan dolayı kendi geleceğiyle ilgili bir tanımlama yapamamış bir kişi. Gene aynı şekilde kendi, kendi yeri... aidiyetinin içerisine o yeni bir kişiyi sokmaya çalışıyor. Tabii. Ve bunalımlar oluşmaya başlıyor. Yani birçok evlenen bu durumu böyle tanımlıyor. Ben benim ailemin içine girecek benim eşim olacak birini arıyordum diyor. Evet. Günaydın. Yani iyi de böyle olmaz ki. Evet. Yani onu sağlayamazsınız. Oradan mutlu bir aile çıkmaz. Evet. Burada e, izin verirsen bir önemli kavramın altını çizmek Çizin istiyorum. Çizin hocam. Polat biz aidiyetimizi eğer olgun bir insan değilsek evet. genellikle geçmişimizden almaya çalışıyoruz. Nasıl yani hocam? İşte ben diyorum silif geleyim diyorum. <gülüyor> ee, ben diyorum şöyle yoğurt yerim, böyle yoğurt yerim. Aklı olan diyorum böyle yoğurt yer. Aklı başında olan şu müziği sever. <gülüyor> Var mı lan diyorum yan bakan diyorum nereden evlenirsem evleneyim kızı silifkeli yapacağım abi diyorum anladım hocam neden çünkü benim geçmişim silifkeli öyle bir tavır içerisinde <gülüyor> halbuki olgun insan gerçekçi olan aidiyetini gelecekten tanımlar bu Aha. çok önemli bunu da anlatın hocam bunu da böyle somutlayalım. Ne, ne diyecek mesela aidiyetini gelecekte tanımlayan insan ne diyecek 15-20 sene sonra bu evlendiğim kızla <gülüyor> ben nasıl bir aile dengesi içerisinde hangi değerlerle çocuklarımı yetiştirmiş ve yolculuğa devam ya nasıl bir yolculuğa nasıl devam ediyor hocam? olacağım böylelikle onun özgür olduğu yüzde yüz sapına kadar güvenebildiğim benim özgür olduğu güvenilir bir insan karakter sahibi iki şahsiyet ve çocuklar bizim Özgürce yetiştirdiğimiz şahsiyet olmuş, kendi kararlarını verebilen ve kendi gönüllerinin muradını keşfetmiş çocuklar olması meselesi. Bu gelecekten aidiyetini tanımlama oluyor. Böylelikle ben benim ülkemin insanlarını geçmişine göre değil, aynı geleceğe baş koymuş insanlar olarak tanımlamaya başlarım. Burada bir de müthiş bir özgürlük durumu da var bence hocam. Yani hem kadının hem erkeğin yaşam içerisinde bir arada olmalarına rağmen birbirlerini kısıtlamayan, germeyen, gereksiz sahiplenmelerden uzak ciddi bir özgürlük durumu var burada. Evet. Ve ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi adam eğer sizin dediğiniz gibi aidiyetini geçmişinden alıyorsa... O zaman bir takım kalıplar içerisinde hareket etmek durumunda. Yapabileceği başka bir şey yok. Yani bu ister eşiyle ilişkisi için olsun, ister arkadaşıyla ilişkisi için olsun, ister çocuğuyla ilişkisi için olsun. Onun bir hedef belirlemesi falan mümkün değil. 15 sene sonra ne olacağına dair bir şey söylemesi mümkün değil. İçinden geçse bile onu yapabilecek yeti ona kazandırılmamış. O sadece tıpkısının aynısı olmanın yoluna bakıyor. Biliyor, Düşünüyor ki ya şurada gram mahiyetinde bir mutluluk var. Azıcık bir güven durumu var. Bu da ancak böyle sağlanabilir diyor. Daha büyüğünün olabileceğine dair bir hayal gücü bile oluşmuyor o insanda. Evet. Ve hem ailemizde bence hem de toplum olarak hatta şirketler tabii, bazında tabii, ve tabii, toplum tabii. olarak aslında bu bence önemli bir konu. Tabii. Geleceği yani bizim aidiyetimizi geleceğimizle tanımlamaya başlamamız bence Türkiye'nin geleceği bakımdan çok önemli. Çok önemli hocam. Şimdi siz geleceğe bakarak bir karar veriyorsanız ya ben nasıl bir gelecek istiyorum sorusunun cevabını arıyorsanız o zaman ben nasıl biriyim sorusunu da sormak zorunda kalıyorsunuz. Ve o zaman neyi geliştirmem lazım? Neyin üstüne eğilmem lazım? Onun da farkında oluyorsunuz. Bunu yapmadığınız zaman ne yapıyorsunuz? O kalıbı nasıl koruyacağım diyorsunuz. Adam o zaman kadının asla gelişmesine izin vermiyor. Deniz. Kadın o zaman adamın asla daha iyi olmasına izin vermiyor diyor ki bak diyor bunun diyor bir gözü açılırsa diyor hemen dışarıya döner diyor. Evet. Sakın diyor buna müsaade etmeyeceğim diyor ben kadın olarak. Evet. Adam da diyor ki ne kadar bilgisiz ne kadar evin içerisinde ne kadar dışarı çıkmaz o kadar iyi diyor. Evet. E şimdi yalnız böyle olduğu zaman e, hakikaten güven nereye gidiyor? Yani, ne yapacağım güveni ya? Güvenli <gülüyor> ne yapacaksın kardeşim ya? Benim bir derdim var o konuyla ilgili hocam <gülüyor> ya. Ben, ben olsun istiyorum. Olmayınca da böyle bir içim, bir rahatsızlık duyuyorum yani o konuyla ilgili. Eğer olmadığı zaman o ilişkinin adı ilişki olmuyor ki. Sana söyleyeyim abi bak. Heh. Güven hapishaneye korsun, kapısını kapatırsın, anahtarını alırsın, pencerenin dışarı bakmayacaksın dersin Heh. ve böylelikle... Etrafa da gözlük herhangi bir şekilde bilmem ne olursa cezasını da vereceğini herkes bilir. Sen vermezsen senin sülalen verir onun Birileri cezasını. Birileri verir Ondan abi. dolayı güveni sağlamış olursun. Kime güveni sağlamış oluyorum böyle bir durumda? Sisteme mi yoksa kadına mı veyahut da o hapishane içerisine koyduğum kişiye hapishane mi? Hapishane sistemine güvenliyorsun. Ha tamam. Kişiye değil. <gülüyor> tamam. Kişiye <gülüyor> değil. Ondan sonra da şunu yapacaksın Polat. Şikayet edeceksin. Bu ne biçim evet. ya ne konuşmasını biliyor, şahsiyet olmamış Allah Allah <gülüyor> bilmem ne falan diyeceksin hem fırsat vermeyeceksin, evet. hem de şikayet edeceksin. Ondan evet. dolayı bu terazinin yönü, bu ait olmaya doğru gittiğinde kendine özgü hastalıklar başlıyor. Şimdi bizim konuşmamızın başına dönecek olursak, yani benim arkadaşım Ahmet'in söylediğine çok değer veriyorum. Doğru. O bakımdan benim mahallemin manavından alışveriş yapmaya özen göstere, şu anda ona bir yüksek bilinç olarak bakıyorum. Doğrudur. Ve hakikaten bunu hak eden manavda. ...hiçbir şekilde bana yamuk yapmaz. Aynen öyle. Abi der ona alma der. O, o, yeni mal iki saat sonra gelecekler. Ben çocukla gönderirim der. Aha. Bunlar sana yaramaz der. Doğru mu? Değil evet mi? böyle. Fakat... E, ...aşırı tarafa doğru gitmeye başladığın andan itibaren... ...o zaman ben... E, ...kendi seçimlerimle değil... ...daha ben doğmadan önce... Başkalarının vermiş olduğu kararlarla, seçimlerle hayatın biçimlenmeye başlamışsa o zaman ben neyim ya? Ben piyonum yani. Birisinin oraya koyduğu bir piyon. Sen şöyle yap, ben böyle yap var. Hayatın her yönüyle ilgili, biz biraz e, evlenmeyle ilgili olarak gördük. Meslek seçiminde mesela. Tabii, tabii. Çok acı bir şey bu ya. Yani... E Şimdi çok basit tanımlayacak olursak bütün kararlarımızı bizim dışımızda birileri veyahut da onların düşüncesine bağlı olarak biz alıyorsak o zaman zaten sizin özgür bir hayat sürdürmeniz mümkün değil. Mesela gene aynı mahalle örneğine dönelim. Ee, yani siz anlatınca yazdığınız şeyde okuyunca ben şeyle düşündüm ya eskiden şöyle bir durum da vardı. ...işte başka bir yerden almayalım... ...bilmem kime ayıp olur... ...bizim bakkalın önünden başka bakkalın poşetiyle geçerken... ...bir rahatsızlık duyardık. Evet. Ya bu da çok abartılı geliyor şimdi bana mesela baktığım zaman... ...tamam bizim bakkalı da ayakta tutalım... İyi de ben hiç mi alışveriş yapamayacağım başka bir yerden... ...canım çekti gördüm hoşuma gitti... ...almayacak mıyım yani ben onu? Evet. Hakikaten çok önemli bir denge. Bu denge içerisinde... Olmazsak eğer şu veya bu şekilde kaybedersek her ikili de kaybediyoruz. Bu denge böylelikle manavı uyanık tutar. Tabii. Hey ben bu değer verdiğim müşterilerime verilebilecek en iyi malları bulunduruyor muyum? Aynen. Ee, en iyi hizmeti verebiliyor muyum? Sürekli yaratıcı bir düşünce içerisinde onlara hizmet götürebiliyor muyum bilinci olması lazım? Ve bu denge içerisinde aslında... Ben şunu da söyleyebilmem lazım manava gidip ya Hüseyin Bey e, abi son zamanlarda yeni mal göremiyoruz kalitesini göremiyoruz. Pek. E, vallahi ben yavaş söyleyeyim sana açıkça bak dürüstüm sana e, gözüm öbür tarafta ha haberin olsun diyebilmemiz lazım yani Tabii ki her iki tarafın sorumluluğu. Şimdi bizi bir araya getiren ilişki değil ki aramızda bir alışveriş ilişkisi de var. Evet. Öncelikle o asıl işin sağlıklı yürüyor olması lazım ki diğeri beraberinde yaşayabilsin. Evet. Yani önce onu sağlıklı bir şekilde yürüyor olması lazım. Eğer o yürümüyorsa ve biz sadece birileri diğerlerini el üstünde tutsun diye yapıyorsak o zaman kefe gene o ait olma tarafına doğru kaymaya başlıyor. Evet. Ahmet Efendi ne der? Ahmet Efendi üzülür. E, Ahmet Efendi iyi elma getirmezse ben iyi elma satan yerden alırım. Evet yani Ahmet Efendi getirsin iyi elmayı biz 3 yani. kuruş fazlasını verelim Ahmet Efendi'den alalım doğru evet. işte orada o diğer taraftan satın almadan önce e, manava farkın yani haberin olan diyebilmen lazım bu çok önemli şimdi şöyle bir şey gelebilir ya dinleyen aklına. ya hocam yaşamak ne kadar zor ya Ulan bir taraftan o zor <gülüyor> öbür tarafa gidiyor, öbürü zor yani öf, farkına var farkına var yani bunun bir kolay yolu yok mu <gülüyor> <gülüyor> ve falan şunu söylemek istiyorum, hakikaten önemli olan konuların her birisinde durum bu. Durum. Mutlaka hakikaten böyle diyalektik bir e, tarafı var. Yin-yen dedikleri bu o, kültürde doğasçı kültüründeki kötü dengesi var, siyah-beyaz dengesi var ve her birisinde sağlıklı olan. O iki kutup arasındaki dengeyi bulmakta oluyor. Aynen öyle hocam. Ve bunun arayışı, bunun farkına varışı aslında bu sohbetin tam özü. Bu programın tam özü. Ve bunun farkına vardığın zaman çok tatlı bir yolculuk yaşam. Aynen. Çok dolu dolu hakikaten yaşanacak yaşamlar ortaya çıkmaya başlıyor. Değerli izleyenler, yaşanacak yaşamlar kavramı bence önemli. Altını bir çezeceğiz. Bunun için hizmet veriyoruz. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. İnsan insana sohbet devam ediyor. Ait olma birey olma dengesinde dansımız nerelerde? nasıl Hocam, olacak Hocam sizin son bıraktığınız yerden ben alayım. Ee, yani hayat tabii ki belli zorlukları da içinde barındırıyor. Bu farkında olma durumu, bir şeyleri fark etme durumu elbette ki bazı zorlukları beraberinde getiriyor ama ben vadinin büyük olduğunu düşünüyorum. Yani bu işin sonunda getirdiği mutluluğun şu an yaşattığı zorluktan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla akıllıca bir yatırım olduğuna inanıyorum. Yani Kolay değil, doğru. Alıştığından farklı bir şey, o da doğru. Ben mesela gençliğimi, gençlik sonrası yaşlarımı falan düşünüyorum. Ee, çok kolay geçinilen, çok kolay ilişki kuran, çok kolay ilişki kurulan biri değildim. Yani ukalade değerlerde bilmem ne derlerdi falan ama şimdi anlıyorum benim o ait olma kısmıyla ilgili bir sorunum varmış. Yani çok... İzin verir misin? Bir fanızı açayım. Tabii. Değerli izleyenler, Polat Doğru beline kadar uzun <gülüyor> <izin> saçlı olan... <gülüyor> Ve birçok ikazlara rağmen o sadece kestirmemiş, kestirdiği zaman da protesto olarak kestirmiş birisi. Aynen öyle. Bunu da bilsinler onun Aynen öyle. Istedim, evet. Yani e, benim ait olmayla ilgili e, sadece gençlik, ergenlik falan değil sonrasında da bir sıkıntım oldu. Ama şimdi çok severek ait oluyorum ait olduğum şeylere. Evet. Ben istediğim için, gerçekten ait olmayı kabullendiğim için bunları yapıyorum. Yani... En ufak bir zulü olmuyor mesela bazen bir konu ya nasıl dayanıyorsun, nasıl yapıyorsun dendiği zaman hiç aklıma bile gelmiyor onu nasıl yaptığım, çok istediğim, çok inandığım için yapıyorum. Ve e, ben bu ait olma, birey olma dengesinin de bu noktada olduğuna inanıyorum. Hı hı. Şimdi biraz da örnekleyelim istiyorum. Mesela siz bir eve girdiğinizde ya bu evde ait olma baskındır, birey olma baskındırı hemen anlar mısınız? Üç buçuk dakika falan yeter. Üç buçuk dakika e, yeter. Değil mi i̇çerisinde hocam? yeter. Şimdi e, önce bir şey açıklık getirmek istiyorum. Yani şimdi e, bir şey yapıyorum dedin ve hiç aklımın ucuna gelmiyor fedakarlık yaptığın falan. Aynen. Herhalde bir baba olmadı. Bir baba olmakla ilgili. Evet, gece uykusuz şey... kalmanın sonunda, hastanelere koşturmanın sonunda. Hiç, hiç, hiç, hiç, hiç, hiç, hakikaten info. bir kere bile senin şikayetini duymadım ben, Cık. görmedim. Bunu demek istiyorsun, onun altını ben çizmek anladım. isterim. Şimdi bir eve girdim ben abi, baktım şöyle durumlar var. Çocuk niye <gülüyor>, gülüyor, koşturuyor şudur budur. Kimse bir şey söylemiyor. Çünkü çocuk güler evet. kavramı o evde yaşıyor. Başka bir eve giriyorum, çocuk güldüğü zaman bir <gülüyor> şş, baban öbür tarafta, dede öbür tarafta. <gülüyor> dede lafı, baba lafı veya işte o neyse o insanın lafı olduğu zaman herkes ben şş. O evde gümbür konuşan, gümbür, gümbür konuşan bir tek kişi vardır. O kimse yani korkulan kişidir. Aynen öyle. Ha kaç? <gülüyor> Yemek o zaman yiyeceğiz ya? Ondan sonra fısıltılar. <gülüyor> hiçbir buçuk dakika içerisinde anlarsın ki burada bu evdekiler komutana ait. <gülüyor> tamam. Neyse o komutanın dedikleri onun dışında kimsenin başka bir fikri yok. Yok. Fakat acı olan ne? O komutan ayrıldığı zaman evde hiçbir disiplin kimse Kimsenin sözü geçmez. Hu darma birisi pencereden görür babam geliyor. Haydi Teftiş. da bizden buyurun Teftişe hazırız gibi bir durum olur ve bu gelişimi engelleyen çok önemli insan olarak gelişimi engelleyen çok önemli bir durum. Peki iş yerinde de aynı şekilde. Aynısı iş yerinde de aynısı zaten söylediğiniz Seminer veriyorum. 35 kişi U düzeni yapmış. Şöyle yüzlerine bakarım. Hepsinin rütbesini yüzlerinden okurum. <gülüyor> Öyle bir iş yeri Evet. Yani bu genellikle maalesef aile iş yerlerinde veya kamu evet. ortamında görüyorum. Böyle. En asık suratlı en yüksek rütbeli. En asık suratlı iş Şimdi patron sahibi oluyor. Ondan Aha. sonra genel müdür. Sonra genel müdür yardımcıları falan. Belli yani. Onlar da yan yan oturuyorlar böyle. Aha. Bir de müfettişler. <gülüyor> Söylüyorum böyle. Nereden anladın diyor. E belli yüzün söylüyor. Buranın patronu benim diyor. Ama uzun vadede o şirketler üretici ve yaratıcı olamazlar. Olamazlar. Evet. Güler yüzlü olun demiyorum ben. Ama işte burada ait olma birey olma dengesini kaçırma yerine... Öyle bir ortam bulalım ki kişiler içlerinden sorumluluk gelerek Peki o işin sahibi olsunlar. Her bir çalışan. Bir tane örnek yapalım o zaman. Ben ona ihtiyaç duyuyorum. Bugün fark ettim. Ben ya bizim evde böyle bir durum var. Ne yapacak bunu fark eden kişi? Atıyorum karı koca işte çoluk çocuk var bilmem ne ve fark ettiler ki ya biz kantarın topuzunu kaçırmışız birey olma noktasını yitirmeye başlamışız ya da yitirmişiz ya da hiç bugüne kadar aklımıza gelmiş o, o, böyle bir şey varmış dediler bugün itibariyle ne yapacaklar hocam yani hayatı yeniden mi kuracaklar bir de olacak mı e, alışabilecekler mi diğer insanlarla ilişkileri ne olacak ne yapsınlar şimdi böyle bir kişi farkına vardığı zaman benim önerim sakın hemen birdenbire değiştirme kendini <gülüyor> Sakın ha sakın. Tamam yani bunun altını bu çizelim. Ben altını, bunu özellikle söylemek istiyorum. Altını yani. çizmek istiyorum çünkü e, bir kültürün değişimiyle ilgili. Aynen. Türkiye Cumhuriyeti bunu 88 yıldır yapmaya çalışıyor. Geldiğimiz noktada belirgin. Aha. Kolay bir iş değil, değil bu. Değil tabii. Yani korku kültüründen Demokratik saygı kültürüne geçiş, aile içerisinde de bilinç ister. Onun için ilk farkına varmamız gereken, bizdeki mevcut durum ne, neden böyle, niçin, güvenden ne anlıyoruz, sevgiden ne anlıyoruz, sorumluluktan ne anlıyoruz, sınırdan ne anlıyordur, geçmişten ne anlıyoruz, gelecekten ne anlıyoruz konusunda, esaslı bir, o gücü elinde bulandıranın bir bilince ulaşması lazım. Bunun da en güzel yolu okumalarla başlamak lazım. Bizim televizyon programı iyi seyretmek lazım. Sonra benim önerim en önemli şey bir sohbet ortamı oluşturmayla ilgili. Çok güzel. Sohbet ortamı. Sohbet ortamında söyleyen ve dinleyen yer değiştirir. Farkına bile varmaz. Aha. Bu 5 yaşındaki çocukla 78 yaşındaki dede olur. Sohbet ortamında sürekli bir yer değiştirme olur. Sohbet ortamının temel direkleri sohbeti düzenleyen değerlerdir. Mesela bu sohbette yalan olmayacak. Gerçeğe saygı olacak. Bu sohbette onur zedelenmeyecek. Empati olacak. Bu sohbette işbirliği olacak. Biz bilinci olacak. Şimdi bu kavramları anladığı andan itibaren zaten çoğu kişi zaten bana sürüyor ya hocam diyor. Allah sizden razı olsun. Yani Aa! diyor ben başka bir şey açıldı. Tabii. Ama karşıdaki hazır hale gelmeden bu pat diye olmaz. Onun için şirketlerde benim söylediğim şu. Ey yöneticiler, sanmayın ki siz biz bilincine erdiğinizde Çalışanlarımız birdenbire ah Allah razı olsun zaten biz bunu bekliyorduk hemen şimdi <gülüyor> olmayacak tabii ki olmayacak <gülüyor> bana bir örnek vermek istiyorum tabii bir örnek anlattım ben iki günlük bir seminerde Aha. dedim ki dede dört yaşındaki torunun hizasına indi öyle konuştu <gülüyor> ve anlattım bunu iki günlük seminerin ikinci günün sabahında Osman diye bir arkadaş dedi ki, hocam dün çok kaza geldim ben dedi. <gülüyor> Dün çok kaza geldim dedi. Dört buçuk yaşında Alican diye bir oğlum var dedi. Geberiyorum eve gideyim de oğlumun önünde bir diz çökeyim diye dedi. Aklımın ucuna hiç gelmemişti daha önce dedi. Gittim hocam dedi Kapına, kapıyı açtım kapattım ses. Ayakkabımı çıkardım o koridordan çıktı dedi böyle pıt pıt pıt geldi dedi karşıma böyle. Hemen çöktüm hocam dedi. Oğlum çöktüm dedi böyle. Gözler açıldı hocam dedi geldi geldi bana bir tokat çekti dedi. <gülüyor> Hocam dedi ben bu tokadı niye yedim dedi. <gülüyor> Dedim baba çocuğun gözüyle bakmak lazım. Bilmiyorum ama şunu söylemiş olabilir. Baba şu eski hesapları bir temizleyelim. <gülüyor> Şimdi... Ezenler varsa... Ezilenler varsa eski hesapları var. Kapatılması. Sen lazım. onların hizası en zaman? birkaç tokat atarlar. Aynen öyle. Onun için bunun çok hassas bir şekilde yapılması lazım. Ait olma birey olma dengesi... Yaşamın çok önemli konularından bir tanesi... Palacı bu fırsatı verdiğiniz için sana teşekkür <gülüyor> ediyorum. Estağfurullah hocam. <gülüyor> <gülüyor> Değerli <Değildi şeydenler>. canlar. <gülüyor> Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Aydınlık Türkiye'nin geleceği için birlikteyiz. Tekrar buluşmak üzere efendim. hoşça kalın. <gülüyor> a okay.